en son şeyde kalmıştık yeseluneke yeseluneke ey küffarı Mekke'de Mekke kafirleri ey Habibim senden sorarlar neyi? Ani saati kıyametten sorarlar eyyane mursaha onun gelişi ne zamandır? diye kıyametin ne zaman gelişi geleceği konusunda senden sorarlar yani metavukua meydana geliş zamanını ve kıyamaha ve kıyametin kopuş zamanını He, elinde tutur şekilde Kıyametin kopuş zamanını, meydana geliş zamanını senden ey Habibim sorarlar. Fîme ente min zikrâhâ. Onun konusu sende yoktur. Yani onun bilgisi sende yoktur. Yani sen nerede, sen nerede, o nerede? Kıyametin kopma bilgisi nerede, sen nerede? Onun bilgisini bileceksen değilsin. E yani leysem indekâ ilmuha, Onun bilgisi senin yanında yok. Hatta tezkûrâhâ onu hatırlayıncaya kadar... Yani biz sana onu hatırlatıp, Onun bilgisi sana varırsa ancak bilebilirsin. Yoksa onun bilgisi sende yoktur. İla ra bikem Sonuç Rabbine aittir. Onun bilgisi ancak Rabbine aittir. O bir <gülüyor> sonucu. Münteha <gülüyor> ilma <gülüyor> en son nihai ilim Allah'a aittir. La ya'lemu gayruhu. Onun dışında hiçbir kimse bunu bilemez. He, bütün bunları zikrettikten sonra yani demek ki kıyametin ne zaman kopacağı konusunda senin bir görevin yok ey Habibim. O halde senin görevin ney? İnnama entemünzirun. Sen ancak korkutucusun. Kur'an'da Efendimizin iki özelliği var. Beşiren <gülüyor> ve nezira. Cennetle müjdeleyici, cehennemden sakındırıcı korkutucudur. Onun için sen de ancak korkutucusun. Kimi? İnnama inzar inzarikel. Senin korkutmandan fayda görecek kimse için ancak sen bir korkutucusun. Uyarıcısın cehennemde. Kime? Men yakşaha. Yakafu. Korkan kimseyi. Korkan kimseyi korkutmakta görevli olaraktan inzar edici uyarıcısın sen. Cehennem sanki onlar yevme yerevneha ke'ennem yevme yerevneha Yani onlar sanki onlar gelme o gün yaravına ha, lem gel besufi kubur yim. Sanki onlar kabirlerinde hiç kalmadıklarını görürler. İlla aşıyeten evduhaa, ya bir akşam vakti ya bir sabah vakti. Yani kabirlerinde sanki çok az bir süre kalmışlar, ondan sonra kalkmışlar diye çok az kaldık, sanki az kalmışlar gibi bir süre geçmiş yaparlar. Kennev sanki onlar yevme o gün yerevneha lem yelbesu fî kuburin kabirlerinde kaldıklarını ne kadar? İlla aşiyyeten evduhaha. Ya bir akşam vakti kadar bir süre ya da sabah vakti gibi bir süre kadar kaldıklarını görürler. E yani aşiyyete yevmin evbekreti ya akşamında ya sabahında. Ve sahha duha ile aşiyye lima bennahuma min elmulaveseti izhuma parafen en nahar bi ism elizafeti bukul kelimeti şeklinde akşamla sabah yani bir akşam bir sabah kaldık diyerekler o şekilde ancak kısa bir zamanın geçmiş olduğunu da görürler böylece infitar suresinde burada bitirmiş oldu teşekkür ederiz